Sigaranın dumanından etkilenen kimse, bunu tıp da açıkladığı, dumanı bile çok kötü zararı var diye. Bu kişi için kul hakkı olur mu hocam? Yani dumanından etkilenmiş, karşıdaki sigara içiyor, o etkileniyor. Kul hakkı olabilir mi bu durumda ee, dumandan dolayı? Yani uzmanlarımız eğer e, sigara içenin yanındaki kişi de, e, tabii ki oranı hangi ölçüdedir onu izleyebilir uzmanlara daha iyi açıklayabilir. Bunun zarar verdiğini, hatta sigara içenin yanındakilerin üzerindeki etkisinin çok büyük olduğunu anlatan çeşitli veriler var. Bu verilerden hareketle peki bu kadar zararlı veya etkili olan bir şeyin kişinin yanında içiyorsa e, bu da bundan rahatsız oluyorsa ve zarar görüyorsa kul hakkı olmaması düşünülemez. Kısaca iyi ki bu konuda düzenlemeler yapıldı. Gerçekten buna vesile olanları ben gerçekten Kendilerine dua ediyorum Allah razı olsun. En azından kapalı ortamlarda veya diyelim ki işte çocukların veya eğitim alanının olduğuna yakın mıntıkalarda falan bunların içilmemesi gerçekten bu konuda kuralların getirmesi herhalde kul hakkını aza indirgemeye yönelik uygulamalar olsa gerek. Eğer öyle bir şey olmasaydı böyle düzenlemeler yapılır mıydı? Ne yapıyorduk? Hatırlayın. Yani öğrencilik yıllarımızdan ben hatırlıyorum. Ee, diyelim ki bulunduğunuz bir şehirden eğitim gördüğünüz şehre gireceksiniz. 10 saate aşan otobüs yolculukları yapıyorsunuz. Sabaha kadar otobüs içi göz gözü görmüyor. Gözleriniz artık şey yapıyor, sigara dumanından. Acaba bunu içenlerin e diğerlerini sigara içmeyen veya çocukların olduğunu düşünün veya bu sigaraya karşı aşırı hassasiyet duyan kişiler olduğunu düşünün. E bunların kul hakkını ihlal etmediğini düşünebilir miyiz? Onun için başkasına zarar verebiliyorsak oradan uzak ona zarar vermemek onun kul hakkını ihlal etmemek için zararı keşke sigara içen kendisine de zarar verdiğini bilse de hiç içmese.